187. konu, Utbe'nin kızı Fatıma ile kız kardeşi ve Ebu Süfyan'ın hanımı Hindin biat etmeleri, Utbe kızı Fatıma şöyle anlatıyor, kardeşim Ebu Huzeyfe beni ve kız kardeşim Hindi biat etmemiz için Hazreti Peygamber'e götürdü, Hazreti Peygamber bu biatta bize bazı şartlar koştu ve bizden söz aldı, ben Hazreti Peygamber'e şöyle dedim,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 Haind de buna bize çocuk bıraktın mı ki onları öldürebilelim, diye karşılık verdi. Böylece biat yapıldı. Biat'tan sonra Hind, Hazreti Peygamber'e kollarındaki bilezikleri göstererek bu bilezikler hakkında ne diyorsun, diye sordu. Hazreti Peygamber de cehennemin korlarından iki kordur, buyurdular.